Saat. Yazan Ekrem Bektaş, Yöneten Mehmet Burhan Genç, Seslendirenler Nasrettin Hoca, Ercüment Balakoğlu, Karısı Yaşar Özdemir, Adem Ersin Sanber, Şeref Tuncay Halıcıoğlu, Reşat Tarık Tibet, Ses Kayıt Ali Fırat, Canım kapı vuruluyor bir baksana. Ben saate bakıyorum hoca efendi kapıya sen bakıver. Yapma yahu ben de takvime bakıyorum kapıya sen bakıver. Ama hoca saat yanlış gidiyor da ben ona bakıyorum. E, benim ay da yanlış gidiyor ben de ona bakıyorum. Canım ay yanlış gider mi hoca? Gider tabi bak ay yine geri kalmış. Aman hoca hiç ay geri kalır mı? Kalır elbet. Ay saate bağlı değil mi? Saat geri kalırsa ay da geri kalır sana hoca efendi kapıyı kıracaklar. İyi ya kapı kırılınca içeriye girer. Ama kapısız biz ne yaparız? Canım hiç olmazsa açmaktan kurtuluruz hanım. Ay, Saate ayarladıysa aç hanım kapıyı. Ben ayı yerine getiremedim. Ben de mutfağa gidiyorum. Ocakta yemek yanmasın. Bu kadının kapıyı açmamak için benden daha çok bahanesi var yahu. Yiğitlik bende kalsın kapıyı açayım bari. <gülüyor> Selamün hocam. Ooo selam Adem efendi. Buyur gir içeri. Yo, yo. Girip rahatsız etmeyeyim hocam. Yahu içeri girmeyeceksen yarım saatten beri kapıya ben niye vurup durursun? Ee, hocam sizin çalar saati isteyecektim. Yarın sabah biraz erken kalkacağım da. Ya vah vah vah. Saat bozuk Adem efendi. Yoksa verirdim. Takvim bile bu ay geri kalmış. Fena be hocam. Yarın saat beşte kalkmazsam kötü... Öyleyse sana benim eşeği vereyim Adem Efendi. Aman hocam eşekte saatin ne alakası var? Olmaz olur bu Adem Efendi? Benim eşek tam saat beşte üç kere anırır. Eğer o vermezsen alır anırmaya devam eder. Deme yahu. Doğru mu hocam? Elbette doğru Adem Efendi. Desene ayarı tam bana göre. Elbette tam sana göre. Ama istersen ileri geri dağılabilirsin. Ya. O nasıl oluyor hoca? Yemini akşamdan erken verirsen sabah erken alırız. Geç verirsen geç alırız. Oh oh oh ne güzel ne güzel ayarı da kolaymış. Tamam eşeği ver bana. <gülüyor> Bulduğun çalar zati sevinirsin tabi köfte hor. Hanım verdi be şey Adem Efendi'ye. İyi ettin hoca iyi ettin. Adem Efendi'nin işi eşek saatine kaldıysa hayırlısı olsun. <gülüyor> hanım kapı vuruluyor. Açma sırası sende. Aa, aa sırayla değil ki bu ayol baştan kim açarsa artık hep o açar. Allah Allah bu kanunu kim koydu hanım? Komşular öyle yapıyor hoca. <gülüyor> böyle antika hocalık böyle antika komşular olur elbet. <gülüyor> dur yahudur anladık. Kovçuların hesabına göre gele ben açacağım işte. Ooo Reşat Efendi hoş geldin. Buyur gir içeri. Ah, yok hocam. İçeri girmeyeyim. Yahu bugün de kapıyı hep içeri girmeyecek olanlar çalıyor. Eh, özür dilerim hocam. E, ben şey e, sizin saati isteyecektim de. Saati mi? Hı hı. Tüh yazık. Saat bozuk Reşat ağa. Yoksa verirdim. Takvim bile bu ay geri kalmış. Başka bir şey istersen vereyim. Ah, fena be hocam. Yarın saat altıda kalkamazsam yandım. Niye yahu? Saat altıda yangın mı çıkacak? Ehe, onun gibi bir şey hocam. Hanım hu! Yarın sabah altıda yangın çıkacakmış. Erken kalkalım. Merak etme hoca merak etme. Ben ateşi iyice söndürür öyle yatarım. Duydun mu Reşet ağa? Ha? Senin hanımına söyle ateşi söndürüp yatsın. Hocam bu yanmak öyle yanmak değil. Saat altıda çok önemli bir işim var. Ha öyle desene be adam. O zaman ben sana bizim kediyi vereyim. Aman hocam, kediyle saatin ne alakası var şimdi? Olmaz olur bu Reşat ha. Bizim kedi saat tam altıda acıkır. Acıkırca viyallıya viyallıya evin içinde dolaşır durur. Yiyecek bir şey vermezsen de hiç susmaz. Deme be hocam. Doğru mu bu şimdi? Elbette doğru Reşat ha. Desene. Ayarı tam bana göre. Elbette. Ama sakın kediyi fare olan bir yere koyma. Ah, fare olan yere koymayayım mı? Ee, Neden hocam? Fareyi yakalayıp yerde karnı doyar ayarı bozulur. Ah, sahih hocam. İyi ki söyledin. <gülüyor> Ver bakalım seni şu kediyi. Alım, bizim kediyi getirsene. Ne yapacaksın kedi hoca? Saat yapacağım saat. Canım gel al. Bak şurda uyuyor işte. Ee, sen burada bekle ta seni tamam. saati alıp geleyim. Ee, sağ ol hocam, bu çok iyi oldu. <gülüyor> Sevinirsin tabii, buldun dört bacağının üstüne düşen saati sevin bakalım. <gülüyor> Verdim kediyle Reşat Ağa'ya. İyi ettin hoca. Evde doğru dürüst bir saat kalmadı. Olsun canım. Adamların işi görürsün Görülsün görülmesine de inşallah eşekle kedi yattıkları yerde rahatsız olmazlar da ayarları bozulmaz. İnşallah inşallah. E hanım kapı vuruluyor. İyi ya. Duyduğuna göre açacaksın hoca. Ha, doğru ya benim açmam lazım. Oh. Ooo Şeref Efendi hoş geldin. Ha gülürken attı seni bizim kapıya. Buyur gir içeriye. Yo yo yo içeriye giremeyeceğim. ...diye rüzgar o kadar kuvvetsiz mi? Bir şey söyleyip hemen döneceğim hocam. Yahu bizim kapının kısmetide de bugün böyle açıldı. Gelen kapıdan dönüyor. Bugün dışarı çıkmayayım bari yoksa ben de dönerim. Hocam e, yarın sabah erkenden bir işim var da... Anlaşıldı anlaşıldı. Yarın sabah köyde kimse uyumayacak. Nasıl hocam? Önemli değil canım. Anladığıma göre benim çalar saati istiyor. <gülüyor> Doğru hocam. Nasıl da bildin? Ee, bilirim tabii. Tecrübe bu tecrübe. Ama ne yazık ki bizim saat de bozuk. Deme be hocam. En son geldiğim yer burasıydı. Kimseden çalar saat bulamadım. Yarın saat dörtte çok önemli bir işim vardı. Üzülme Şeref Efendi. Üzülme bir çaresini buluruz belki. Hay yaşa sen hocam. Çaresi nedir? Sana bizim deniz ve horozunu vereyim. Aman hocam. Bu yaştan sonra horoz mu dövüştüreceksin? Ama benim horoz zaman saat tam dörtte ötmeye başlar. Deme be hocam doğru mu bu? Elbette doğru Şeref Efendi. Yalan olsa bile ben horozun yalancısıyım. Ama hocam ya ötmezse o zaman işimi kaçırırım. Eğer ötmezse yolarsın tüylerini. Bak o zaman bütün köyü ayağa kaldırır. İyi ama hocam ben uyanıp tüylerini yolduktan sonra horozuna gerek var ki. Kendi uyanırım. Öyle de olur be adam. Baksat bak değil mi? Vallahi hocam ben bir hayvana güvenip de uyuyamam. Sen bilirsin Şeref Efendi. Aslında horoz eşekle kediden daha ayarlıdır ama... ...sana beğendiremedik. Eşekle kedi mi? Onlar da ne hocam? Onlar da başka marka saatler. Birini Neşet Ağa'ya verdim. Birini Adem Efendi'ye. Eh, hocam madem başka çare yok... ...horoz da ben alayım bari. Al Şeref Efendi al. Horozu yakalamak biraz zor olacak ama iyi saattir. Hanım! Orada da Şeref Efendi'ye veriyorum. Ver hoca ver! Saat bozuk olmasaydı bir kişiye verirdin. Ama bu şekilde herkesin işini gördün. Doğru hanım doğru. İnşallah saatler bizi mahcup etmez.